Beled Suresi Necm 57 Düşündüğünüz gibi değil, bu kentte yaşayan insanların tümünü, ilk insandan bu yana üremiş gelmiş insanların tümünü kanıt gösteririm ki, biz insanı gerçekten bir sıkıntı içinde oluşturduk. Sen de bu insanlardan birisin, sen de sıkıntı içinde olacaksın. Necm 58 o, kendisine karşı kimse asla güç yetinemez mi sanıyor? Ben yığın yığın mal heder ettim, diyor. O, kimsenin kendisini asla görmediğini mi sanıyor? Biz ona iki göz, bir dil ve iki dudak vermedik. Ve biz ona belirgin iki yolu gösterdik. Fakat o, o sarp yokuşa saldırmadı. Ve o sarp yokuşun ne olduğunu sana ne bildirdi? Köleyi özgürleştirmektir veya salgın bir kıtlık gününde yakında bulunan bir yetime veya topraklara düşmüş sürünen yoksula, işsize yemek yedirmektir. Sonra da iman edip de sabrı tavsiyeleşenlerden ve merhameti tavsiyeleşenlerden olmaktır. İşte bunlar mutluluk, Yüksek mertebe sahipleridir Ayetlerimizi örtbas edenler de Uğursuzluk, şomluk yaranının ta kendileridir Üzerlerinde kapıları sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır